Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kitab-ı buyuruyor. 46. Bak. Satıcı muhayyerlikte olduğu zaman satış caiz olur mu? i̇bn Ömer radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Satıcı ve satın alıcı birbirlerinden ayrılıncaya kadar aralığında kesinleşmiş bir satış aklı yoktur. Ancak muhayyerli satış olması müstesnadır bize Hemmam İbni Yahya tahtis edip şöyle dedi bize Katade Ebu Halil'den o da Abdullah İbn Hariç'ten o da Hakim İbn Hizam radıyallahu anh tahtis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem satıcı ve müşteri birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe yahut da ayrılıncaya kadar muhayyeliktirirler buyurmuştur Rabi Hemmam dedi ki ben kendi kitabımda şöyle yazılı buldum o üç kere ihtiyar eder. Eğer satıcı ve müşteri doğru söyler ve gerçeği beyan ederlerse alışverişlerinde onlar için bereket ihsanı olur. Eğer yalan söylerler ve gerçeği gizlerlerse hayırsız bir kar kazanmaları ve alışverişlerinin bereketlerinden mahrum kılınmaları olur. Habban şöyle dedi. Bize Hammam tahtis edip şöyle dedi. Bize Ebu Teyyah tahtis etti ki kendisi Abdullah İbn-i o da bu hadisi Hakim İbni Hizam'dan o da peygamberden olmak üzere tahtis ederken işitmiştir. 47. Bab Bir şahıs herhangi bir şeyi satın alsa satanla alıcı satış meclisinde meclisinden ayrılmalarından önce ve satıcı da müşteriye karşı bir inkarda bulunmadığı halde, alan kişi aldığı şeyi o saatte başka birine hibe etse, yahut bir kimse bir köle satın alsa da, satış meclisinden ayrılmadan o köleyi azat eylese, Tavus İbni Keysan, rıza üzerine bir metayı satın alan, sonra da o metayı satan kimse hakkında, metada kazanç da onun lehine vacip oldu, demiştir. Ve el şöyle dedi, bize Sufyan İbn-i Uyayn'a edip şöyle dedi, bize Amr i̇bn Dinar etti ki, İbn-i Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde olarak bir seferdeydik. Ben babam Ömer'in genç, çetin bir devesine binmiştim. Deve bana galebe ediyor ve kafilerin önüne geçiyordu. Ömer de onu men edip geri çeviriyordu. Sonra devem tekrar kafileye geçiyor. Ömer de onu menedip çeviriyordu. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e şu hırçın deveni bana sat buyurdu. Ömer o senindir ya Resulullah dedi. Resulullah tekrar şu deveyi bana sat buyurdu. Ömer de o deveyi Resulullah'a sattı. Peygamber hemen ya Abdullah İbni Ömer şimdi bu deve senindir. Ona istediğin yapabilirsin buyurdu. Ebu Abdullah el Buhari dedi ki <gülüyor> Elleiz İbni Sa'd şöyle dedi. Bana Abdurrahman İbni Halid İbni Şah'tan, o da Salim'den tatil etti ki, babası Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben müminlerin emri Osman'dan, onun Hayber'deki bir malı mukabilinde, diğer bir vadide bir mal, bir arazi yahut bir akar satın aldım. Alışveriş yaptığımız zaman ben topuğun üzerine geri döndüm ve nihayet onun evinden dışarı çıktım. Böyle çabuk dışarı çıkışım, satış geri almak istemesinden korkmamdan dolayıdır. O vakit satışta sünnet olan hukuk yolu satıcı ile müşteri birbirinden ayrılıncaya kadar meclis muhayyerliğinde olmalarıydı. Abdullah dedi ki, evinden çıkmamla benim onun satış muamelesi vacip olunca, yani kesinleşip fetih hakkı kalmayınca ben bu satış için onu aldattığımı gördüm. Çünkü ben onu üç gecelik yol ile sanır karnı arazisine serk ettim. O ise beni üç gecelik yol ile Medine'ye serk etti. 48 Alışverişte aldatmanın mekruh olması bağlı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz kimse peygambere alışverişlerde daima kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen satın almak istediğinde İslam dininde aldatmak yoktur de buyurdu. 49. Çarşılar ve pazarlar hakkında zikredilen hadisler bağlı. Abdurrahman İbni af şöyle dedi. Bize Medine'ye hicret edip geldiğimizde ben ahli kardeşim Said İbni Rabia içinde ticaret yapılan bir çarşı var mı dedim. Saat Kaynuka kabilesinin çarşısı vardır dedi ve Enes şöyle dedi, Abdurrahman İbni Al siz bana bu çarşıya dalalet ediniz dedi. Onlar da de, çarşılarda alışveriş yapmak beni Resulullah'ın meclisine devamdan alıkoydu dedi. Ayşe radıyallahu anh edip şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir ordu Kabe'yi harap etmeye kastedecek bunlar da Beyza Meclisini geldiklerinde evvelleri ve ahirleriyle yani başbularından son nelerine kadar hepsi yere batırılırlar buyurdu. Ayşe dedi ki ben yar sonra bunlar evvelleri ve ahirleriyle yere nasıl batırılırlar? Halbuki bunların arasında alışverişle geçilen çarşılar halklı ve o zalimlerden olmayan kimseler, çarşılar halkı ve o zalimlerden olmayan kimseler vardır. Dedim Rasulullah. Bunlar evvelileri ve ahirleriyle batırılar. Sonra batırılan kıyamet gününde kendi niyetlerine göre dirilsizler buyurdu. Ebu Kureyze radiyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi birinin cemaatle namazı alışveriş ettiği çarşıdan ve evinde yalnız kaldığı, kaldığı kıldığı namazı üzerine 20 küsur derece daha ziyade olur. Bu ziyadeliğin sebebi şudur. O kimse adrese niyet edip abdestini güzel aldığıyla namazdan başka bir kastı olmadan mescide gittiği zaman ta mescide girinceye kadar her adım attıkça o adımlarından dolayı muhakkak bir derece yükseltirilir. Yahut o adım sebebiyle kendisinden muhakkak bir günah indirilir. Melekler de sizin her birinize namaz kılacağı yerde atlet bozmadan, orada kimseye eziyet vermeden durduğu müddetçe Ya Allah ona salat eyle, Ya Allah ona merhamet eyle diye dua ve istiğfar ederler. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sizden herhangi biriniz namaz kendisinin hapsetmekte olduğu müddetçe bir namaz sevabı içindedir buyurdu. Enes İbni Malik şöyle dedi radiyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çarşıdaydı. Bir kimse ya evvel kasım diye seslendi. Peygamber o zata dönüp baktı. O zata birine işaret ederek ben şunu çağırmıştım dedi. Bunun üzerine peygamber benim öz adımla at koyunuz. Fakat künyemle künyelenmeyiniz buyurdu. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse Bakrı'da yani oradaki çarşıda ya Ebel Hasım diye çağırdı. Peygamber de ona dönüp baktı. Bu sefer o kimse ben seni kastetmedim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim adımla at koyun fakat künyemle künyelenmeyiniz buyurdu. Ebu Hureyre Ettevsi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün bir parçasında çıktı. O benimle, ben de onunla konuşmayarak kaynoka çarşısına gelinceye kadar yürüdü. Sonra aradan dönüp Fatıma'nın evinin önünde bir kenara oturdu ve Hasan'ın yahut Hüseyin'i kastederek, küçük orada mısın, küçük orada mısın diye sordu. Fatıma çocuğunun evden çıkmaktan biraz alıkoydu. Zannettim ki bu az zaman içinde çocuğu ya giydirdi yahut başını kayıp taramıştı. Sonra çocuk koşarak geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu kucaklayıp sarlaştı ve onu öptü de Ya Allah sen bu çocuğu sev. Onu seveni de sev diye dua etti. Sufyan İbni Uyeyne geçen isnatta şöyle dedi. Abdullah İbni Ebi Yazid şöyle dedi. Bana haber verdi ki Nafi İbni Cübeyr'in iki rekatle bitip kıldığını görmüştür. Nafi şöyle dedi, biz İbn-i Ümer, bize i̇bn Umer tahsis etti ki, onlar peygamber zamanında deve sahibi tacirlerden zahire satın alırlardı. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tacirlere memur gönderdi ve bu memurlar o tacirlerin mallarının malların satılacağı zahire pazarına nakledip geçirinceye kadar malı aldıkları yerde satmaktan men ediliyorlardı. Nâzı geçen senetle dedi ki ve bize Hidm-i Ömer tahdis şöyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taci hukubatı satın aldığı zaman onun onu tamamıyla ölçüp teslim alıncaya kadar o hukubatın satılmasını nehyetti. 50. Çarşıda pazarda mala sürüm sağlamak için bağırıp çağıranın kerahati babı. Ata İbni Yeser şöyle dedi, ben Abdullah İbn Amr İbn Asla kavuştum da ona, sen bana Resulullah'ın tevratta yazılı olan bir sıfatından haber ver dedim. Abdullah İbni Amr tekipli olarak şöyle cevap verdi. Evet, vallahi Resulullah Kur'an'daki sıfatlarının bazısıyla muhakkak Tevret'te da vasıflandırılmış ki, vasıflandırılmıştır ki o şöyledir. Peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müddeci, bir korkutucu ve ümmilere, acizlere bir koruyucu olarak gönderdik. Sen elbette benim kolum ve Resulünsün. Ben sana mütevekkil adımı verdim. Bu peygamber kötü huylu katı katli, çarşılarda çağıran değildir. O kötülüğe, kötülükle mukabele etmez. Fakat o kötülüğü af ile, mağfiret ile karşılar. Allah eğilmiş, sapmış olan milleti bu bu peygamber ile onları la ilahe illallah demeleri suretiyle doğrultmadıkça o peygamberin ruhunu asla kabzetmeyecektir. Allah birçok kör gözleri, birçok sağır kulakları, birçok kapalı kalpleri bu tevil kelimesiyle açacaktır. Ve Abdul Aziz İbn Seleme bu hadisi Senetteki Hilal İbni Ali'den rivayet etmekte diğer ravi Fulay'a mutabahat etmiştir. Sahip İbni Ebi Hilal, hadisin sebebinde Hilal'den, o da Ata İbni Yeser'dan, o da sahabi olan Abdullah İbni Selam'dan olmak üzere şöyle dedi. "Gulfun, kılaf gülf içinde olan şeydir, kılıç. Kılaf içinde olduğu zaman seyfun, arlefu, kılıflı kılıç. Yay iklâf içerisinde olduğu zaman hafsun galfa o kılıflı yay. Erkek sünnetli olmadığı zaman radulun ağlef o adam denilir. Bu tefsiri Ebu Abdullah el-Buhari söyledi. 51. bab Ölçmek vazifesi satıcı ve vericiye aittir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurdu. Ölçekte tağızda hilaya sapanların vay haline. Ki onlar Allah'tan ölçekle aldıkları zaman tas tamam alanlar onlara ölçekle yahut tasıyla verdikleri zaman da eksiltenlerdir. Et tatfir 1-3 Bu çağırdığımız vakit onlar sizi işitiyorlar mı? Şu ara 23. ayetindeki Fil lafzının aslı yesmunelekum iken cerh harfinin kaldırılmasıyla yesme'unekum olması gibidir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devenizin bedelini taslamam alıncaya kadar kurma göçtüğünüz buyurmuştur. Osman radiyallahu anh zikri ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey sattığın zaman sen ölç, satın aldığın zaman da ölçtür, buyurmuştur. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir zahire satın alırsa, o zahireyi ölçtürüp tas tamamen teslim almadıkça, kabz etmedikçe satmaz, buyurmuştur. Kabir İbni Abdullah radiyallahu anh şöyle demiştir. Babam Abdullah İbni Amr haram, Üzerinde ödenecek bir borç olduğu halde Uhud Harbi'nde vefat etti. Sen onun alacaklarını, bu borçtan bir miktarını bırakmalara hususunda peygamberden yardım istedi. Peygamber onlardan böyle bir suf istedi fakat alacaklar. Yahudi olduklarında bir şey bırakmadılar. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana ey cari, sen bahçede hiç hurmanı toplayıp sınır sınıf ayır. Acı cinsini bir boy, az kuzey zeyt cinsini bir boy yap. Sonra bana haber gönder buyurdu. Ben bu işleri yaptım. Sonra peygambere haber gönderdim. Peygamber geldi ve durma yığınının üst tarafına yahut ortasına oturdu. Sonra orada beklesen alacakları işaret ederek haydi şu alacaklı kavim için ölç buyurdu. Ben de alacaklara hakları olan miktarları tamamen verinceye kadar ölçtüm. Hurmam kaldı. Sanki ondan hiçbir şey eksilmemiş gibiydi. Ve Firas İbn -i Yahya Şabi'den şöyle söyledi ki, o şöyle demiştir. Bana Cabir peygamberden tahsis etti de ben alacaklar için ölçmeyi devam ettim. Nihayet borcumu ödedim dedi ve İsham İbn Urve ve İbni Keyfan'dan olmak üzere şöyle dedi ki Şöyle demişti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurma salkınlarını alacaklığı için kes sonra da onun hakkını öde buyurdu. 52. Ölçüklemenin müstahhaplığı babı. Elmikdar ibni Mahd-i Kerif r.a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölçmüş sizin için bereketlendirirsin buyurmuştur. 53. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ ve müt ölçeklerinin Peygamberin sağ ve ölçeği hakkındaki bu duası duasını Ayşe rivayet etmiştir. Abdullah İbn-i Zeyd anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurmuştur. Şubesin İbrahim pe peygamber Mekke'yi harem kıldı ve Mekke için bereketle dua etti. İbrahim peygamberin Mekke'yi harem kılışı gibi ben de Medine'yi harem yani ihrama, ihram edilecek yer ihtiram edilecek yer kıldım ve Medine için mülkü ve sahip hakkında İbrahim aleyhisselamın Mekke için yaptığı dua gibi dua ettim. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'leri kast ederek ya Allah bunlara çilelerinde beraber ihsan eyle, sahalarında ve mülklerinde bereket ihsan eyle diye dua etmiştir. 54. Satın alınan gıda maddesinin kab etmeden önce başkasına satmak hakkında ve iktikar hakkında zikrolunan hadisler bağlı. İbn-i Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zamanla götürüp pazarlıkla evzak satın alan ve malı teslim almadan başkasına satmak isteyen öyle muhtekif kimseler gördüm ki bunlar o malları yüklenip kendi mekanlarına nakledinceye kadar dövülürler ve kabzdan önce satmaktan men olunurlardı i̇bn Abbas radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişiyi satın aldığı yiyecek maddesini tamamen teslim alıncaya kadar başka bir müşteriye satmaktan nehyetsiz demiştir. Ben Tavuz i̇bn Kaysan Keysan Abbas'a böyle bir satıştan nehyin sebebi nedir diye sordum. i̇bn Abbas müşterinin satın aldığı herhangi bir gıda maddesini kabz ve nakletmeden başkasına satması parayı parayla satmak demektir. Halbuki Ortada satın almış bir malın edası geri bırakılmıştır. Abdullah İbn-i İddar tahtis şöyle dedi. Ben i̇bn Ömer radıyallahu radiyallahu anh'dan şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir yiyecek vakti satın alan kimse o malı kendi eline teslim alıncaya kadar onu satmaz buyurdu. Hamur İbn-i Diner, bu hadise Ez-i Zuhri'den o da Malik İbn-i Evs'ten ediyordu. Bu Malik İbn-i Ev, bir sahabi meclisine gelip yanında Dinar'ı bir hemle bozabilecek bir kimse var mı diye sordu. Cennetle müjdelilerden olan Talha radıyallahu anh var mı? Bizim hazinecimiz Gavi ormanlarından gelip gelince paranı bozayım dedi. Rabi Sufyan İbn Uyeyne bu hadis bizim Ez-Zuhri'den ezberlediğimiz hadistir ki içinde birçok kelime ziyade içinde hiçbir kelime ziyade yoktur demiş ve böylece hadisin kuvvet ve katiliğine temin etmiştir. ez de şöyle dedi Malik İbni Erz haber verdi ki kendisi Umer İbn Hattab'dan ışıkmıştır. Umer İbn Hattab radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şöyle buyurduğunu haber veriyordu. Altını altın ile satma ve değiştirme ribadır. Ancak iki tarafın birbirine ha al ha, ver diyerek evden ele peşin verip almış olmaları hali müstesnadır. Buğdayı buğdayla tebli ribadır. Ancak iki tarafın birbirine ha al ha, ver diye peşin olarak vermeleri müstesnadır. Vurmayı vurma ile satmak ribadır, ancak haal haber denilmesi hali müstesnadır. Arkayı arpa ve satmak ribadır, ancak haal haber denilmesi müstesnadır. 55. Yiyecek maddesinin kab edilmeden önce satılması ve yanında mevcut bulunmayan bir şeyin satılması bağlı. Bize Sufyan ibn Uyayin'e takdim edip şöyle dedi. Amr i̇bn ezberlediğimiz hadis ki Amr onu Tavus'tan şöyle derken iş, iş, iş, işittiğini söyledi. Ben i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne yettiği şey satın alıp da henüz habz edilmeyerek yanında bulunmayan erzakın satılmasıdır. i̇bn Abbas peygamberin ne yettiği erzakın gayri eşyaya gelince ben herhalde bunlar. Bunların da onlar gibi kabredenmeden satışının ney yedilmiş olduğunu <gülüyor> zannetmiyorum dedi. İdn-i Umar radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir yiyecek maddesi satın alırsa satın malı tamamen teslim alıncaya kadar onu başkasına satmaz buyurdu. İsmail, İdn-i Ebi Uveys, Barik'ten yaptığı kendi rivayetinde bir yiyecek maddesi alan kimse onu kabredinceye kadar başkasına satman selamında yaktı dahu. Onu kabredinceye kadar fıkrasını ziyade etmiştir. 56. Yiyecek maddesini ölçüsüz, tatlısız olarak götürüp pazarlıkla satın aldığında o malı kendi yerine taşıyıp nakletmedikçe satmama reyinde bulunan kimse ve bu husustaki edebi beyan. Dedi Zeyan Babı. İbn-i şöyle dedi. Bana İbn-i oğlu Salim haber verdi ki İbn-i Umer anh şöyle demişti. gelin olsun ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ölçüsüz sarsız olarak götürüp pazarlıkla yiyecek maddesi satın alanda kabz etmeden başkasına satmak isteyen inkarcıları, inkarcı insanlar gördüm ki Bunlar o malları yükleyip kendi menzillerine nakledinceye kadar onları bulundukları yerlerinde satmamaları için veya onları bulundukları yerlerinde satmalarının kerahatinden dolayı dövülürlerdi. 57 57. Bak Bir şahıs metal yahut bir hayvan satın aldığında bu malı Satıcının yanında bırakırsa yahut da hayvan teslim alınmadan önce ölse hükümde olur. Satış akdinin diri ve top, toplu olarak gerçekleştiği, toplu olarak eriştiği her şey yani satış akdi sırasında ölmemiş, değişmemiş bunun herhangi bir şey. Akdiden sonra satıcının yanında helak olsa o mal müşterinin damanın müşteridendir demiştir. Ayşe radiyallahu şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden hiçbir gün geçmezdi ki o günün iki tarafının yani sabah ve akşam vakitlerinin birinde Peygamber muhakkak Ebu Bekir'in evine gelirdi. Nihayet Peygamber'e Medine'ye gitmek üzere yola çıkmak hususunda Allah tarafından izin verilince bize gelmesi hususunda mutat olmayan öyle vaktinde ansızın geldi Ebu Bekir'e onun gelişi haber verildi. Ebubekir Bekir meydana gelişim mühim bir iş olmadıkça peygamber bu saatte bize gelmezdi dedi. Peygamber Ebu Bekir'in yanına girince ona yanında kim var? Dışarı çıkar buyurdu. Ebu Bekir bu ikisi benim iki kızımdır. ara Resulallah dedi. Ebubekir Bekir bu sözüyle ben Ayşe'yi ve Esma'yı kastediyordu. Peygamber şu müdün işi hissettin mi? Bana Medine'ye çıkmak hususunda izin verildi. Ebu Bekir, ya Resulallah, çıkışta senin sohbetinde ve maiyetinde bulunmak isterim. Sohbetini isterim de değil ve ilave etti ya Resulallah. Yanımda iki bin eklevesi var. Ben bunları Medine'ye hizmet çıkışı için hazırladım. Binaenaleyh sen bunlardan birisini al dedi. Resulallah onu ben bedeliyle aldım buyurdu. El 8. bap İnsan beşer kardeşinin alışverişi aleyhine alışveriş etmez. Beşer kardeşi kendisine izin verince yahut pazarlığı terk edinceye kadar onun pazarlığı aleyhine de pazarlığa girişmez. İbn Ömer radıyallahu anhdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz beşer kardeşinin alışverişi aleyhine alışveriş etmez buyurmuştur. Ebu Hurayra radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyliği göçebenin malını köçeba adına satmakla nehyetti. Müşteri kandırıp kızıştırmayın buyurdu. Yine Resulullah her kim hiçbir kimse beşer kardeşinin alışverişi aleyhine alışveriş etmez. Kardeşinin evlenme pazarlığı aleyhine evlenme pazarlığına da girişmez. İfretli hiçbir da beşer kardeşi bulunan bir kadının çanağındaki nimeti kendi kamına doldurmak için onun talakını istemez buyurdu. 59. Müzayede karşılıklı fiyat artırma satışı babı. Ata ibni Ebi Rebah ben artırma yapmakta olan kimseler içinde kalimetleri satmakta hiçbir değiş görmeyen insanlara eriştim demiştir. Cabir i̇bn Abdullah radiyallahu anh şöyle demiştir. Adre oğullarından Ebu Mezgur adında bir sahabi, bir kimse kendine ait olan bir köleyi müdebbel olarak yani ölümünden sonra sen hürsün diyerek azat etmiştir. Sonra Ebu Mezgur fakir düşüp bu kölenin bedeline muhtas oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de köleyi aldı. Bunu benden kim satın almak ister dedi. Yani müzayedeye arz etti. Müzayede neticesinde Nuhayb İbni Abdullah o köleyi şöyle şöyle dirhemle satın aldı. Resulullah da kölenin bedelini Ebu Mesur'a verdi. 60. Nec ve necli satış caiz olmaz diyen kimse babı. İbni Ebi Enfa Naciş, neç yapan riba yiyicisidir, haindir demiştir. Bukhari de neç aldatma yarışıdır, batıldır, bunun yapılması halal olmaz demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldatmanın sahibi de ateştedir buyurdu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim bizim emrimiz üzere olmayan bir iş yaparsa o iş reddedilmiştir buyurdu. İbn-i Ömer anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neciş yapmaktan yani satıcı ile müşteri arasına girip kendisine alıcı gibi göstererek müşteriyi kandırıp fiyatı yükseltmeye çalışmaktan nehyetti demiştir. 61. Bey-ül yani aldatmaca satışı ve haber habere satışı babı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haberül Haber'e satışından yani gebe devenin dişi doğacak yavrusunun gebeliğini satmaktan neyi buyurdu. Bu cahiliyet halkının kendi aralarında yapa geldikleri böyle akıbeti meçhul bir iş idi. Adam mesela bir deveyi veya herhangi bir malı gebe bir devenin doğurmasına sonra da bu doğan dişi yavru da Gebe olup karnındaki ceninin doğurmasına talikan mal alıp satardı. 62. Bey'un mülamese, el dokundurmakla satış babı. Enes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, el dokundurmakla yapılan satıştan ne demiştir. Ebu Said Hudri radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani karşılıklı atışma sureti ve yapılan satıştan ne diye haber verdi. Ve münabize kişinin satacağı kumaşını almak isteyenin o kumaşı alt üst etmesine ve ona bakmasına düşünmesine fırsat vermeden önce alıcıya doğru atması atmasıdır. Yani atması sureti ve yapılan bir satıştır. Ve yine Ebu Said Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mülasemeden yani el dokundurmak suretiyle yapılan satıştan da nehyetti. Mülaseme alıcının kumaşa bakmayıp sadece elle dokunması suretiyle yapılan satıştır dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. İki nevi giyinişten ne yolundu? Biri, kişinin bir tek kumaş içinde sarılıp bürünmesi. Sonra da büründüğü bu kumaşı avret yeri açılacak şekilde omzu üzerine kaldırıp yükseltmesidir. İkincisi de bir kumaşı sımsıkı sarılmaktır ki bu içtimalü sanma denir. İki nevi satıştan el dokundurma satışı ile atma sureti ve yapılan satıştan da ne yolundur. 63. Münabeze yani atışma satışı babı. Enes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atışma suretiyle yapılan satıştan ne demiştir. Ebu Hureyri radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el dokundurma ve atışma suretiyle yapılan satıştan ne demiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki nevi giymişten ve iki nevi alışverişten El sürüp dokundurmak ve birbirine atma sureti ve yapılan alışverişlerden nehyetti. 64. Satıcının deve, sığır, davar ve sütün memesinden toplanabilecek her hayvanın sütünü memesinde biriktirmeye biriktirmekten nehyedilmesi babı. Her Arrat birkaç günler sağılmayıp sütün memesinde hapsetilmiş. Ve orada yığılıp toplanmış olan hayvandır. Tasriye maçlarının asıl manası suyu hapsetmektir. Saraytul ma'e suyu hapsettim tabiri bu manadan dolayı söylenir. Ebu Hureyre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deve ve koyunları sütlerini memeleri içinde yırmak suretiyle bol sütlü göstermeye çalışmayınız. Her kim sütü memesinde hapsedilmiş bir hayvanı bu işlem dolayı satın alırsa onu sağması sırasında iki rey arasında muhayyerdir. Dilerse o hayvanı kendi mülkiyetinde tutar. isterse onu bir sağ ile birlikte sahibine geri verir buyurdu. Ve Ebu Salih'ten, Mücahit'ten, Velid İbni Rebahtan, Nusa İbni Yeser'den onlar da Ebu Hureyre'den olmak üzere zikrolunuyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahurma ile birlikte demiştir. İbn-i Silin'den o da Ebu Hureyre'den olmak üzere rivayet eden ravilerin bazısında herhangi bir yiyecek maddesinden bir sah ile geri veril ve kendisi üç gün muhayyedir buyurdu demiştir. İbn-i Silin'den o da Ebu Hureyre'den merfu olarak rivayet edenlerin bazısında üç günü zikretmeyerek sadece bir saha hurmayı zikretmiştir. Hurma rivayetleri daha çoktur. Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu kim sütü memesinde biriktirilmiş bir tava satın almış ise isterse o tavarı geri versin ve onunla beraber süt bedeli olarak da bir saha bir şey versin demiştir. Ve yine yukarıdaki senetle gelen rivayette i̇bn Mesud Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mal satıcılarının yoldan karşılanmasını nehyetti demiştir. Ebu Kureyze radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal getirmekte olan binicileri pazar haricinde karşılamayınız. Bazınız diğer bazılarınızın alışverişi üzerine alışverişe kalkışmasın. Sizler müşteri kandırıp kızıştırmayınız. Hiçbir şehirli bedevinin namına onun malını satamaz. Koyunları bol göstermeye çalışmayınız. Her kim sütü memesinde birikmiş bir hayvan satın alırsa, o bu hayvanı sağdıktan sonra iki görüş muhayyerliğindedir. Ya bu haliyle razı olursa, onu mülkiyetinde tutar, razı olmazsa, o hayvanı bir savurma ile birlikte geri verir. 65. Babı Aldatılmış olan müşteri isterse alışverişi terk edip memesinde sütü hapsetilmiş olan hayvanı sahibine geri verir. Onu sütünü sağmaktan dolayı da bir sağ hurma vergisi vardır. Ebu Huleyve radiyallahu şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim sütü sağlamayıp göğsünde biriktirilmiş bir koyu satın alırsa akabinde onu sağarsa yani hileyi öğrenirse bu müşteri muhayyerdir. Eğer bu haliyle razı olursa koyunun mülkiyetine alıkoyar. Eğer öfkelenir, razı olmazsa koyunu geri verir. Ve koyunu sağması mukabilinde bir sağ vurma vergisi vardır. 66. Zina edici kölenin satışı babı. Ve Kad-ı erkek veya dışı zinakar bir köleyi, Müşteri dinerse bu ayıbından dolayı sahibine geri verir demiştir. Ebu Hüreyya radiyallahu anh şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cari'nin zina ettiği ve zinası da beyine, gebelik veya ikrar ile tebeyin ettiği zaman efendisi onu kamçılasın. Fakat onu bu cezadan sonra sözle ayıplamasın. Sonra yine zina ederse efendisi onu yine kamçıyla dövsün. Fakat ayıbını yüzüne vurup Sözle onu incitmesin. Sonra bu cariye üçüncü bir zina daha ederse efendisi onun ayıbını beyan ederek kıldan yapılmış bir ip parası ile de olsa satsın. Zeyd İbni Halid radıyallahu anh ile Ebu Hureyre'den ikisi de şöyle demişlerdir. Resulullah'a muhsane olmamış iken zina eden bir cariyenin hükmü soruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben cari zina ederse onu kamçılayın. Sonra yine zina ederse yine kamçılayın. Sonra yine zina ederse artık bu sefer kamçılamanın akabinde bir kıl örgüsü karşılığında da olsa onu satınız buyurdu. İbn-i onun satışının 3. yahut 4. zinadan sonra olmasını istedi bilmiyorum demiştir. 67 kadınlarla yapılan alışveriş babız. Uluhatıp Uzubey şöyle dedi. Ayşe radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> yanıma girdi. ben ona deri satın almak hikayesini zikrettim. Resulullah ben deri onlardan satın al ve hürriyete kavuştur. Şüphesiz vela dinî miras hakkı sabit olan bir hükmü hıssızlık. Köleyi Hürriyete kavuşturana aittir buyurdu. Bundan sonra peygamber gündüzün sonuna doğru bir vakitte ayağa kalktı. Allah'a hamd ve layık olduğu sıfatlarla öldükten sonra şöyle kitaplıyordu. Bir takım insanların hali nedir ki onlar Allah'ın kitabında bulunmayan bir takım şartlar ileri sürüyorlar. Kim Allah'ın kitabında bulunmayan bir şartı şart koşarsa, o böyle yüz tane şart koşmuş olsa da Öyle şart batıldır. Allah'ın şartı en haklı, en güvenilendir. Bize Heman İbn Yahya tahtş edip şöyle dedi. Ben nafiden işittim. Abdullah İbni Ömer'den tahtş ediyordu. İbni Ömer şöyle demiştir. Ayşe Beride'nin sahipleriyle pazarlığa girişti. Bu esnada peygamber namaza çıktı. Namazdan gelince Ayşe onlar Beride'yi ancak Vela hakkının kendilerinin olması şartıyla satıyorlar dedi. Peygamber vela ancak hürriyete kavuşturanındır buyurdu. Hemam dedi ki ben Nafi'ye Berile'nin kocası hür mü yahut köle miydi diye sordum. Nafi bunu bana ne bildirir dedi. 68. bak. Şehirli ücretsiz olarak köylünün malını onun adına satabilir mi? Ona yardımcı olur yahut da irşat edip nasihat verir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin birinizin mü'mi kardeşinden öğüt istediği zaman ona nasihat etsin buyurmuştur. Ata İbni Ebi Rebah da şehirinin koyulunun mallı satmasına ruhsat vermiştir. Kays İbni Ebi Hazım da şöyle demiştir. Ben Celil İbni Abdullah radıyallahu anh'dan işittim. O şöyle diyordu. Ben Resulullah La, la ilahe illallah ve Muhammed Resulullah bağlamasında şahit etmek, namaz kılmak, zekat vermek. Allah ve Peygamber emirlerini işitip itaat etmek ve her Müslümana nasihat etmek üzere beyat ettim. İbn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıcılar mal getiren binicileri pazar dışında karşılamazlar. Hiçbir şehirli de köylü hesabına onun malını satamaz buyurdu demiştir. Hadis'in rabisi Taus dedi ki ben İbni Abbas'a peygamberin şehirli köylünün malını satamaz sözünün manası nedir diye sordum. İbni Abbas şehirli köylüye simsarlık edemez demektir dedi. 69 Şehirlinin köylü malını köylü adına ücretle satmasını kenik gören kimse babı. İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin köylü malını köylü namına satmasını ne demiştir. i̇bn Abbas da şehirliğinin köylü adına satışını kerik gören kimsenin görüşüne hail olmuştur. 70. bak. Hiçbir şehirli köylüye ait malı simsarlıkla satamaz. İbn-i de simsarlıkla alışverişi kerik görmüştür. İbrahim en ne hem satıcı hem de alıcı için simsarlığı kerik görmüştür. İbrahim bu görüşüne yani şehirlerin köylü için satması ile satın alması arasındaki kerahatin müsaviliğine delil getirici olarak Arap bir ben der. Halbuki o bu sözüyle bana bir elbise satın al demek ister demiştir. Ebu Hureyye radiyallahu anh şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan kardeşinin alışverişi aleyhine alışveriş etmez. Müşteri kandırıp kızıştırmaz. Kızıştırmayınız. Hiçbir şehirli bedevi adına satış yapamaz. Muhammed İbni Sirin dedi ki, Enes İbni Malik bizler şehirlinin köylü namına malı satmasından ne yolunduk, dedi. Yetmiş bir. Mal getirmekte olan binicileri karşılamaktan ne hibabı? Ve Böyle bilincileri karşılayan satış reddedilmiştir. Batıldır. Çünkü karşılama yapan bunun ne yedildiğini ise peygamberin yasağına isyan etmiş birisidir, günahkârdır. Bilincileri yolda karşılama şüphesiz satışta bir aldatma girişimidir. Aldatma ise haramdır, hiç caiz olamaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meta yükleyip gelen biricileri karşılamaktan ve şehirinin köylünün mallı satmasından nehyetti demiştir. Tavus İbni Kaysan ve İbni Abbas'a peygamberin hiçbir şehirli bir köylü hesabına asla satış yapmasın sözünün manası nedir dedim. O hiçbir şehirli köylü için bir simsar yani ücretli bir aracı olmasın demektir dedi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh her kim sütü memesinde biriktirilmiş bir hayvan satın almışsa o haliyle beğenmediği takdirde o hayvanın beraberinde bir sağda da süt ücreti geri demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem satıcıları karşılamaktan da nehyette hadisini ilave etmiştir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir metayı bazımızın alım-satım etmesi üzerine diğer bazımız bunu alım-satım edemez. Siz birinci kaf, kaf, kaf, kafilelerin pazara getirdiği satılık eşyayı da o mallar pazara getirilip indirinceye kadar <gülüyor> yolda karşılamayınız. Buyurmuştur. 72. Cevap mal getiren binicileri karşılamanın caiz olacağı son noktası babı. Caiz olacağı yerin son noktası bağlı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir mal getiriciler, getiren bilincileri şehir içinde pazarın üst tarafında karşılar ve onlardan yiyecek maddesi satın aldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem satın aldığımız şeyleri yiyecek maddesi satılan çarşıya ulaştırmasından önce satın alış yerine, yerinde satmamızı nehyetti. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki bu hadiste zikredilen karşılama şehir içinde pazarın üst tarafında olmuştur. Bu karşılamanın şehir içinde pazarın üst tarafında olduğunu bundan sonra gelen Ubeydullah hadisi de beyan etmektedir. Ubeydullah İbni Ömer şöyle demiştir. Bana Nafi Abdullah İbni Ömer'den tahdis etti. O da şöyle demiştir. Sahabiler Çarşının üst tarafında yiyecek maddesi satın alırlar ve bu malları satın aldıkları yerde satarlardı. Resulullah onları bu malları yükleyip pazara nakmedinceye kadar aldıkları yerde satmaktan nehyetti. 73. Bab Şahıs alışveriş akdinde helal olmayan bir takım şartlar koyduğu zaman satış nasıl olur? Yani bu şartlar akdi bozar mı, bozmaz mı? Ayşe Radiyallahu şöyle demiştir. Berile bana geldi ve bir okuya yani 40 dirhem ödemek üzere hürriyetimi onlardan satın alma aklına giriştim. Bunun için de bana yardım et, dedi. Ben de Berile'ye eğer sahiplerin bu bedeli onlar için hazır etmenin ve seni hürriyete kavuşturduktan sonra hükm-i bana ait olmasını isterlerse bu bedeli ben bir defada öderim, dedim. Bunun üzerine Berile sahiplerine gitti ve onlara benim teklifimi söylemiş fakat onlar buna yanaşmamışlar. Berile onların yanından dönüp geldiğinde Resulullah Ayşe'nin yanında oturuyordu. Berile Ayşe'ye senin sözlerini onlara arz ettim kabul etmediler. Bu akit için hükm-i kendilerine ait olmasını şart kılıyorlar. Peygamber Berile'nin bu sözlerini işitti. Ben Ayşe'de de meseleyi peygambere haber verdim. Bu haber verme üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye onlardan al. İstedikleri hükmü hısımlığı da Onlar lehine şart kıl. Hükmü hısımlık Hukukan ancak hürriyete Kavuşturana aittir buyurdu. Ayşe de Belire'yi bu surette satın aldı. Hürriyetine kavuşturdu. Sonra Resulullah insanlar içinde ayağa kalktı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ama bazı sözün bundan sonrasına gelince şudur diyerek şöyle hitabı yaptı. Bir takım adamlara ne oluyor ki? Onlar Allah'ın kitabında bulunmayan şartlar ileri sürüyorlar. Allah'ın kitabında bulunmayan herhangi bir şart yüz kere şart kılınmış olsa da muhakkak surette batıldır. Allah'ın hükmü, Allah hükmü uyumaya en haklı. Allah'ın öğrettiği şart da sağlam en güvenilecek şarttır. Hükmü hısımlık ancak hürriyete kavuşturan kimseye aittir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Müminlerin anası Ayşe bir cariyi satın alıp onun hürriyetine kavuşturmak istedi. Cariyenin sahipleri biz bu cariyeyi sana ona onun vela hakkı yani hükmü hısımlığı bize ait olmak şartı üzere satarız dediler. Ayşe onların bu şartını Abdullah'a zikretti. Resulullah'ı zikretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye onların bu batıl şartı senin vela yani hukuki hısımlık hakkına mani olmaz. Çünkü vela hakkı ancak hürriyete kavuşturan kimseye aittir. Buyurdu. 74. Kuru hurmayı kuru hurma ile satmak babı. Malik İbni Evs Umar İbni Hattab radıyallahu işitti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Buğdayı buğdayla satmak ribadır. Fakat iki taraf birbirine haal haber diye peşin olması hali müstesnadır. Arpayı arpayla satmak ribadır. Ancak hal haber diye peşin olması müstesnadır. Hurmayı hurmayla satmak ribadır. Ancak haal haber diye peşin olması müstesnadır. 75. Kuru üzümü kuru üzümle Yiyecek maddesinin aynı cinsi yiyecek maddesiyle satmak vardır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muzabeme satışından nehyetti. Muzabeme satışı yaş hurmayı ağacın miktarını tahmin ederek ölçekle kuru hurma mukabili satmaktır. Kuru üzümü de aynı böyle tahmin ederek ölçekle satmaktır. İbn-i Ömer radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muzabene'de mey yetti. Muzabene ağaç üzerindeki yaş hurmayı tahmin edip fazla gelirse benimdir, eksik gelirse tamamlanması bana aittir diyerek ölçekle kuru hurma mukabilinde satmaktır. i̇bn Ömer dedi ki, bana Zeyd bin sabit tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağaç üzerindeki yaş meyveyi Kuruduğunda oluşabileceği kuru hurma miktarını takdir ile o kadar kuru hurma mukabilinde satma hususunda ruhsat vermiştir. 76. Arpayı arpa ile satmak babı. Malik İbni Evs haber verip 100 dinarını dirhemle değiştirmek istediğini söylemiş ve şöyle devam etmiştir. Talha ibn Ubeydullah beni çağırdı. Birbirimizle bu para değişme işini görüşüp kararlaştırdık. Hatta benden altınları istedi. O benden altınları aldı da elinde içinde onları alıp üst üste çevirmeye başladı. Sonra dilhemler, gümüş paralar yanımda değildi. Hazinecim olan Zat-Kabe ormanından gelince sana veririm dedi. Ömer bu konuşmayı işitti ve hemen bana şunları söyledi. Vallahi sen gümüşleri talhadan alıncaya kadar ondan ayrılmayacaksın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altını altın ile değiştirmek ribadır. Ancak ha al ha ver diye peşin alıp vermek müstesnadır. Buğday buğday ile değiştirmek ribadır. Ancak ha al ha ver diye peşin olmak müstesnadır. Arpayı arpayı ile satın alıp değiştirmek ribadır. Ancak ha al ha ver diye peşin olarak almak peşin olmak müstesnadır. 77. Altını altınla satmak babı. Ebu Bekler radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altını altınla satmayınız. Ancak ikisi müsavi miktar olarak satınız. Gümüşte de gümüşü de gümüşle satmayınız. Ancak ikisi müsavi olarak satın. Altını gümüş ile gümüşü de altın ile fazlalıklı veya musavi nasıl isterseniz peşin olarak öyle satılmış. 78. Gümüşü gümüşle satmak babı. İbn Şihab ez-Zuhri şöyle dedi. Bana Salim İbnu Abdullah babası Abdullah İbn Ömer'den tahsil etti. İbn Ömer de Resullattan bir hadis olarak bunun benzeri bir hadisi Ebu Said Hudri tasnif etmiştir. Diğer bir defasında Abdullah İbn Ömer Ebu Said'e kavuştu da, ya Ebu Said, senin Resulullah'tan tahsis etmekte olduğun o hadis nedir? Bunun üzerine Ebu Said sarraflık yani iki naklin birbiriyle değiştirmek hakkında şöyle dedi. Ben Resulullah'tan işittim şöyle buyuruyordu, altın ile altın misli misli ile olarak, gümüş ve gümüş de misli misli ile olarak değiştirilir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyleyordu. Altını altınla satmayınız. Ancak bunların bazısını bazısı üzerine artırmayarak misli misline yani müsavi suretle satınız. Gümüşü de gümüşle satmayınız ancak bunlardan bazısı bazısı üzerine artırmadan misli misli misline müsavi suretle satınız. Bunlardan galip yani müddetlendirilmiş döndürülmüş gayb. Yani müddetlendirilmiş olanı da hazır ve peşin olanla satmayınız. 79 Dinar'ın dinar ile müddete bağlanmış olarak satışı bağlı. İbni Cüleyç şöyle dedi. Bana Amr İbni Dinar haber verdi. Ona da Ebu Salih Ezzeyyat Ebu Said Hudri'den işitip haber vermiştir. Ebu Said dinar dinar ile gümüşle gümüş ile artıksız değiştirilir diyordu ben Ebu Salih Ebu Said'e i̇bn Abbas böyle söylemiyor yani o fazla da riba vardır demiyor da ribayı yalnız veresiyeye kas ediyor dedim Ebu Said de ben Abbas'tan i̇bn Abbas'tan Abbas'a kavuşup bunu sordum ve ribanın Veresiyeye hasır olduğunu peygamberden mi işittin yoksa bu hükmü Allah'ın kitabında mı buldun dedim. i̇bn Abbas cevaben ben bunların hiçbirinde yani peygamberden işitmeyi de Allah'ın kitabından bulmayı da söylemem. Sizler Allah'ın Resulünü benden daha iyi bilirsiniz. Allah'ın kitabında da böyle bir hüküm bulmuş değilim. Şu kadar ki Usame İbn-i Zeyd bana peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Riba fazlalıkla değil ancak de caridir buyurduğunu haber verdi dedi. 80. Gümüşü gümüş ile müddete bağlanmış olarak satmak bağlı. Habib İbn Ebi Sabit haber verip şöyle dedi. Ben Ebul Minkel Yeser İbni Selem işittim o şöyle dedi. Ben Erbera İbni Azib ile Zeyd İbni Erkam'a sarraflıktan sordum. Bu iki sahabeden her biri diğeri hakkında. O benden daha hayırlıdır yani daha iyi bilir diyerek her ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vadeye bağlanmış borç olarak altını gümüşle satmaktan nehyetti diyorlardı. 81. Altını gümüşle elden peşin olarak satmak babı. Ebu Bekler radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gümüşü gümüş ile ve de altını altınla satmaktan nehyetti. Ancak değiştirilecek olan bu aynı cins miktarların birbirine müsavir olması hali müstesnadır. Peygamber bizlere altını gümüş ile nasıl istersek, gümüşü de altın ile nasıl istersek, yani müsavir veya fazlalıklı olarak satın almamızı emir buyurdu. 82. Kuru hurmayı yaş hurmayla, kuru üzümü yaş üzümle satmaktan ibaret olan müzabene satışı ve arı yeler satışı. Enes İbn Madik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübazeneden ve muhak muhakaleden nehiyetli demiştir. İbn Şahab söyledi dedi bana Salim İbn Abdullah Babası Abdullah İbn Ömer'den haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yaş meyveyi kızarmaz sararma suretiyle yenilmeye elverişli olduğu meydana çıkıncaya kadar satmayınız. Yaş hurmayı da kuru hurma mukabilinde satmayınız buyurdu. Aynı isnat ile salim şöyle dedi. Yine bana Abdullah İbni Ömer Zeyd İbni Sabit'ten haber verdi ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaş hurmanın kurusu ile değiştirilmesini mehiy sonra Kariye'nin muayyen bir ağaçlıktaki yaş hurmanın yerdeki yaş veya kuru hurma ile değiştirilmesine ruhsat verdi. Bundan başkasına da ruhsat vermedi demiştir. İmam Malik Nafi'den, o da Abdullah İbni Ömer'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muzabene satışından nehi buyurduğunu ve İbni Ömer'in muzabene yaş hurmayı ölçek ve tahmin ederek kuru hurma ile satmak satın almak, yaş üzümü de kuru üzümle yine böyle tahmini ölçekle satmaktır dediğini haber vermiştir. Ebu Said El Hudri anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müzabeneden ve muhakaleden de ney Muzabene Müzabene ağaçların başlarındaki yaş meyveyi tahmin ederek kuru hurma ile satın almaktır i̇bn Abbas radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Nuhakkale'den, Nuzavene'den nehyetti demiştir. Bize İmam Malik Nafi'den, o da i̇bn Ömer'den, o da Zeyd i̇bn Sabit radıyallahu anh'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, arıye sahibine arıyesini, yani ayırdığı ağaçlar üzerindeki yaş vurmayı, ne kadar kuru hurma getireceğini tahmin ve takdir etmek suretiyle satmasına ruhsat verdiğini tahdis etmiştir. 83. Hurma ağaçlarının başları üzerindeki yaş hurmaların altın ve gümüş ile satılması babı. Cabir radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tadı, ve hoş, tadı hoş ve güzel oluncaya kadar ağaç üstündeki yaş meyveli satmayı ne yetti? Ve olgun yaş meyve ancak dinar ile, tilhem ile yani altın ve gümüş para ile satılır. Yalnız ariyeler müstesnadır. Onlar yaş veya kuru hurma ile satılabilir buyurdu. Bize Abdullah İbni Abdülvahhab tahsis edip şöyle dedi. Ben İmam Malik'ten işittim. Ubeydullah İbni Rabi İmam Malik'e sorup Davud İbni Hüseyin, Ebu Sufyan, Kuzmandan o da Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arı satışında 5 vesk yahut 5 vesden daha az miktar mıhtarım usap verdi hadisini sana tahsis ettim dedim. İmam Malik evet diye cevap verdi. Bize Ali İbni Abdullah tahsis edip şöyle dedi. Bize Süfyan İbni Uyeyne tahsis edip şöyle dedi. Yahya İbni Sa'id şöyle dedi. Ben bu şeyden işittim. Şöyle dedi. Ben Sehri ibn Ebi Hasmeteden işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş meyveyi kuru hurma ile satmayı nehyetmiş ve de yani satılmak üzere ayrılan ağaçlarda satın alanların onu yaş meyve olarak gemileri için ne kadar kuru hurma tutacağını tahmin etmek suretiyle o kadar hurmaya satılmasına müsaade eylemiştir. Sufyan İbni Uyayne diğer bir tefsirinde ancak Peygamber Ariye'de sahiplerinin onu getireceği kuru hurma miktarını tahmin etmek suretiyle alıcıların onu yaş hurma olarak yemeleri için o kadar kuru hurmaya satmalarına ruhsat verdi demiştir. Bukhari Sufyan'ın bu iki sözü laftan biraz farklı ise de manaca bir ve müsavidirler dedi. Sufyan dedi ki ben gencecik bir oğlan çocuğu iken Yahya İbni Said el Mekke ahalisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileri için ariyelerin yani meyveleri yaşlılara satılmak üzere ayrılmış olan ağaçların satışına kayıtsız olarak ruhsat verdi diyor dedim. Yahya bunu Mekke ehline bildiren nedir? ben Çünkü onlar bu hadisi Cabir'den rivayet ediyorlar dedim. Bunun üzerine Yahya sükût etti. Yine bu isnatlar Sufyan, ben Yahya'ya söylediğim bu sözümle ancak Cabir'in Medine'de olduğunu ve Mekkelilerin bu hadisi Cabir'den rivayet etmekte olduklarını ifade etmek istedim dedi. İbn-i de dedi ki Sufyan'a bu hadiste Salah'ı meydana çıkaracak kadar yaş meyveyi satmaktan nehi yoktur. Denizli Sufyan hayır yoktur dedi. 84 Âliyer'in tefsiri babu ve İmam Malik şöyle dedi. Âliye bir kişinin diğer bir kişiye bahçesinin hurmalarından bir ağacın o yılki mahsulünü bağışlaması. Sonra bağışlayan bağışladığı kimsenin bu hurmaları toplamak için onun bahçesine girmesinden eziyet duymasıdır ki bu sebeple hibe edici o taze hurmaları o şahıstan kuru hurma karşılığında satın almasına ruhsat verildi. Muhammed İbni İdris Eşşafi de arıya ancak beş vesk aşağısında ölçek ile kuru hurma mukabilinde ve erden ele peşin alıp verilmekle olur. Tahmin ile olmaz demiştir. Sehl İbni Ebi Hasme de veslendirilmiş vesler sözü Şafi'nin bu tahmin ile olmaz görüşünü kuvvetlendiren sözlerdendir. Muhammed İbni İshak Nafi'den o da İbni Umer radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hadisinde şu tefsiri söyledi. ariyeler kişinin diğer kişiye kendi malımdan bir ve iki hurma ağacı bağışlamasıdır. Yezid İbni Harun El Vasit'i, Sufyan İbni Hüseyin'den olmak üzere şöyle dedi. ariyeler fakirlere hibe edilmiş olan bir takım hurma ağaçlarıdır ki, bu fakirler kuru hurmaya ihtiyaçlarından dolayı yaş hurmaların kuru hurma olmasını beklemeye muhtedir olamazlardı da, kendilerine bu yaş hurmaların ne kadar kuru hurma getireceğinin tahmininden sonra İstedikleri kuru hurma mukabilinde satmalarla ruhsat verildi. Bize Musa İbni Ukaben Nafi'den o da İbni Ömer'den o da Zeyd İbni Sabit'ten haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arı hususunda onların kaç ölçek kuru hurma tutacağını tahmin ve takdir etmekle satılmalarına ruhsat vermiştir. Ravi Musa ibni ve ariyeler bir takım hurma ağaçlarıdır ki sen onların yanına gelirsin de onların üstündeki yaş hurmaları kuru hurma karşılığında satarsın demiştir. 85. Yaş meyvelerin salahları meydana çıkmadan önce satılmalarının hükmü babı. Ve İmam Leysi bin i Sa'd Ebu Zinat Zevkan'dan söyledi ki, Ova İbn Zubeyr Harise oğullarından o da Sehl İbn Ebi en Ensar'dan tahsis et, eder idi. O da Zeyd İbn Sabit'ten tahsis etmiştir. Zeyd İbn Sabit radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı insanlar henüz olgunlaşmamış yaş firmaları ağaç üstünde tahmin ederek alırlar, satarlardı. Bu insanlar mahsulü kesip de Hakları ödeşmeleri zamanı gelince müşteri mahsule duman dokundu. Herhangi bir hastalık isabet etti. Korukları bozup dökülmelerine sebep olan bu hastalık geldi. Meyvelere bir takım afat ayıpları arız oldu diyerek bu hastalıklar sebebiyle davaya ve husumete girişirlerdi. Resulullah'ın huzurunda bu konuda dava ve husumetler çoğalınca Resulullah madem ki siz Erişilmemiş mahsulun alışverişini bırakmayarak davalaşmaya düşüyorsunuz. Bir daha hurma meyvesini ağaç üstünde selahı meydana çıkıncaya kadar alıp satmayınız buyurdu. Zeyd İbn Sabit devamlar Resulullah'ın bu nehi meşveret idi. Bununla halk arasında bu nevi alım-satım yüzünden meydana gelen husumetin çoğunluğuna işaret ediyordu demiştir. Hadis-i davilerinden Ebu Zinat Zeyd İbni Sabit'in oğlu harice ki yedi fakikten biridir. Bana babam Zeyd İbni Sabit Zeyd İbni Sabit süre yayıldığı doğuncaya ve böylece mahsulun sarısı kırmızıdan seçilinceye kadar kendi arazisinin meyvelerini satmazdı diye haber verdi demiştir. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki bu hadisi Ali İbni Bahş rivayet edip e, senet şöyle dedi bize hakkam tahsis edip şöyle dedi bize Ambes'e Zekeriya'dan o da Ebu Zinat'ten o da Urbe'den o da Sehl ibni Ebi hasmete el Ensari'den o da Zeyd ibni Sabit'ten bize İmam Malik Nafi'den ona Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'tan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yaş meyveleri, salahları meydana çıkıncaya kadar satmaktan nehyetmiş. Bundan satıcıyı da satın alıcıyı da nehyetlemiştir. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meyvesi alacalanınca, kızarıncaya kadar hurma ağacının meyvelerinin satılmasını nehyetti. Ebu Abdullah el-Buhari hadisteki hatta tezhube lafzıyla alacalanıncaya, kızarıncaya kadar demek istiyor dedi. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meyve koru, renklenmeye satılmaması satılmasını nehyetti demiştir. hadisin ravilerinden biri tarafından meyve nasıl ıı, tuşak kıhhu eder diye soruldu. Rabi Said İbn Mina yahut da Cabir meyve nevine göre kızarmaya yahut da sararmaya başlar da Böylece ondan gelinmek devri girer demiştir. 86. Hurma ağacının yahut meyvele ağacının meyvelerinin salahı meydana çıkmadan önce satılmasının hükmü babı. Enes İbni Malik radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin salahı meydana çıkıncaya kadar meyve satışından ve alacalanıncaya kadar meyveli hurma ağacını satmaktan ne tahsis etmiştir. Yezhu lafsının manası nedir denildi. Kızarması yahut da sarılmasıdır dedi. 87. bas Şahıs salaha meydana çıkmadan önce meyveleri sattığında sonradan o meyvelere bir afet isabet ederse zarar satıcıya aittir. Enes İbni Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma koruğu koru, koru, alacalanıncaya kadar meyvelerin satışından mey demiştir. Kendisine izha devrine girmesi yani alacalanması nasıldır denildi. Enes yahut Resulullah kızarınca diye cevap verdi. Resulullah devamla rey edip düşündü mü? Allah gelişmeden satılan bu meyveyi bir afete men affetle, mem ettiği zaman sizin birinizin bu kardeşinin malını ne hakla alacaktır buyurmuştur. Neyis İbni Saad şöyle dedi. Bana Yunus İbni Yez taftir etti ki, İbni Şahat el-Zuhri'yi eğer bir kimse talahı belirmeden önce hurma konuluğunu satın alırsa <gülüyor> sonra o koru hurma koruğunu satın alsa sonra o koru hurmaya bir afet isabet etse meydana gelen zarar onu satan kimse üzerine olur demiştir. Yine Ez zuhri dedi ki bana Salim İbni Abdullah babası İbni Ömer'den haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş meyveyi salahı belirinceye kadar alıp satmayınız. Yaş hurmayı da kuru hurma ile satmayınız buyurmuştur. 88 Bedeli bir müddet sonra ödenmek üzere yiyecek maddesi satın almak babı. el almış tahtis edip şöyle dedi. Biz İbrahim Emme Hain'in yanında Selefteki bir e, Selefteki yani mal peşin parası veresiye olan alışverişteki rehinizi zikrettik. İbrahim Seleft yani mal peşin parası veresiye olan alışveriş hususundaki Rehinde beyis yoktur dedi. Sonra İbrahim bize El Esvet İbni Yezik'ten o da Ayşe radiyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir Yahudiden bir müddet sonra veresiye yiyecek maddesi hububat satın alıp buna karşılık Yahudi'ye kendi zırhını rehim bıraktığını tahdis etti. 89. Bak Bir kimse kendi hurmasını ondan daha iyi bir hurma nevi ile değiştirmek isterse ribadan selamete çıkmak için ne yapacaktır? Ebu Said Hudri ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyi Hayber üzerine vergi amiri tayin etti. Sonra o zat Hayber'den Cenip denilen en iyi nevi hurma ile geldi. Resulullah Hayber'in bütün hurmaları böyle midir diye sordu. O zat vallahi hepsi böyle değildir ya Resulullah. Biz bu iyi hurmadan bir sayı adi hurmayı iki sahi ile yine iki sahi iyi hurmayı üç sahi adi hurmayla alıp değiştiririz dedi. Bunun üzerine Resulullah böyle yapma. Cem denilen adi hurmayı parayla sat sonra bu parayla celip nevi hurmadan satın al buyurdu. 90 Erkek hurma tehlikeyi yapılmış hurma ağacı satan yahut da ekilmiş bir tarla satan yahut da icare ile alan kimse babı. Ebu Abdullah Buhari der ki, bana İbrahim şöyle dedi. Bize Hişam haber verip şöyle dedi. Bize İbni Cüreyç haber verip şöyle dedi. Ben İbn Ebi Mulekir'den işittim. O İbni Umer'in azatlısı nafiden şöyle haber veriyordu. Çiçeği telkih yapılmış bir hurma ağacı meyvesizlik zikbolunmayarak satılsa meyvesi. O ağaca telkih yapmış olan kişiye aittir. Mallık köle de, ekilmiş tarla böyledir. Nafi bu üç şeyi yani meyveyi, köleyi ve ekimi İbn-i söylemiştir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim çiçeğine erkek hurma atılmış hurma ağacı satarsa ağaç üstündeki meyve satana aittir. Ancak satın alan müşteri mahsulün satışa dahil olduğunu şart kılması hali müstesnadır. 91 Tayladaki biçilmemiş ekinin safi hububatla ölçekli surette satılmasının hükmü babı. İbn-i Ömer radiyallahu anh söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muzabele satışından mey Eğer bahçesi hurmalık hurmalıkmışsa bahçesinin yaş hurma mahsulunu kuru hurma ile ölçeği satmaktan ne yetti? Eğer bahçe üzümlük ise ormanın yaş üzümünü oranın yaş üzümünü ölçekle takdir edip o kadar kuru üzüm mukabilinde satmaktan ne yetti. Yahut ekilmiş tarla olursa onun biçilmemiş ekimiyle ile de belli bir ölçek miktarından mukabil satmaktan ne işte İşte Resulullah bu satışların hepsinden ne yetti. 92. Hurma ağacının mahsulünü ağacın köküyle satmanın hikm-i babı. Bize i̇bn Sa'd ne yapacak? O da İbn-i Ömer radiyallahu anh'dan tartış ettik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kimse bir hurma ağacının eski hurma çiçeğiyle telkih eder. Sonra da bu ağacı kökünü satarsa o ağacın mahsulü telkihi yapan kimseye aittir. Ancak satın alan kimse mahsulün satışa dahil olmasını şart etmesi hali müstesnadır buyurmuştur. 93 Mudara satışı yani meyve ve tahılların henüz yeşil iken ve salahları belirmeden önce satma babır. Evet İbn Malik radıyallahu anh bu kahle mülabese, münabaza ve muzademe satışlarından nehi buyurdu demiştir. Hümeyt et tavirden, o da Enes radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmanın taze meyvesinin alaca oluncaya kadar saplaktan meh yetti. Hümeyt, bizler Enes'e meyvenin alacalanması nedir diye sorduk. Enes meyve cinsine göre kızarır, sararır. Ne düşünürsün? Bana haber ver. Allah o koruk meyveyi men ederse sen kardeşinin mesabesinde olan müşterinin malını yani parasını neye mukabil hala halal sayacaksın 94 hurma ağacı göbeğinin katılması ve yenilmesi babı Abdurrahman İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyordum kendisi hurma ağacı göbeği yemekteydi ağaç cinsinden bir ağaç nevi vardır ki o mümin kimse gibidir buyurdu ben o hurma ağacıdır diye söylemek istedim. Bir de baktım ki ben oradaki insanların en genciyim. Büyüklere saygı olarak sükürt edip söylemedim. Resulullah o hurma ağacıdır buyurdu. 95. Şehirler halkının buyu, icare, ölçü, tahtı gibi hususlarda hukuki, hukuki işlerini öteden beri tarihe geldikleri ve aralarında kendi niyetlerine göre meşhur olan örfleri, adetleri ve gidişleri üzere icra eden kimse babı. Kadı Şuray da bir meseleden dolayı kendisine müradek eden ve sanatının örfünden bahseden iplikçi esnafına aranızda sabit olan adetleriniz hukuki muamelelerinizde mütemerdir, caizdir demiştir. Ve Abdülvahhab Ebu Sahtiyan'ı da o da Muhammed İbn-i Sirim'den söyledi ki, o bir şehirde on dirheme satılan bir şeyin 11 dirheme satılmasında beysi yoktur. Ve satıcı sattığı malı yaptığı harcamalar için de ayrıca çar alabilir demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Muaviye'nin anası Hinde, kocanın malından örfe göre kendine ve çocuklarına yetecek miktarda al buyurdu. Yüce Allah da yetim Velilerinden fakir olan kimse örfe göre yetim malından bir miktar yesin buyurdu. Nisa suresi 5. ayet. Hasan Elbasri Abdullah İbn Mirdas'tan eşek kiraladı da pazarlıkta İbn Mirdas'a kaça kirayı vereceksin dedi. O da Hasan'a iki damika veririm dedi. Hasan razı olup eşeği aldı ve bindi. Sonra Hasan diğer bir kere daha İbn Mirdas'a Geldi de eşeği istiyorum, eşeği istiyorum dedi ve geçen adete görünerek onunla yeniden ücret şartlanması yapmadan bilip gitti. Akabinde ona yarım dirhem gönderdi. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Taybet'e Resulullah'a kan, Resulullah kan alma tedavisi yaptı da Resulullah Ebu taybeteye bir saat bin kırk dirhem kurma belirmesini emretti. Bundan başka Ebu Taybete'nin efendisi Harise oğulları nene Ebu taybetin e ödemeye mükellef olduğu vergisinden hafifletmelerini emriz buyurdu. Aysa radiyallahu anh demiştir. Muayyye'nin anası Hint kocam Ebu Sufyan cimri, hıslı bir adamdır. Onun malından gizlice almamda bana bir günah var mıdır diye sordu. Rasulullah. Örfe göre sen kendine ve oğullarına yetecek miktar al buyurdu. Uğretip Muzlu Beyir Ayşe radiyallahu anh'dan şöyle derken işitmiştir. Velilerden kim zengin ise yetimin malından kaçılsın Kim de fakir ise o halde örfe göre yesin. İsa suresi 5. ayet. Yetimin işlerini yapın ve mallı ıslah eden yetim velisi hakkında indirildi. Yetim velisi fakir olursa yetim malından maruf ölçüde yer, faydalanır. 96. Ortağın kendi ortağından satım alım yapması babı. Cabir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şufayı taksim olunmamış her malda kıldı. Sınırlar konulduğunda yollar tayin edilip geçirdiği zaman şufa yoktur. Arazi ve, ve metaların taksim edilmemiş şufalı mallar olarak satışı babı. Cabir radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taksim edilmemiş her malda şufa ile hikmetti. Sınırlar konulduğu ve yollar tayin edildiği zaman şufa yoktur denilmiştir. Bize müsettet tahsis edip şöyle dedi. Bize Abdülvahid bu geçen hadisi tahsis etti. Müsettet de rivayette taksım olunmayan her şeyde diye söyledi. Hişam İbni Yusuf bu hadisi Mamer İbni Raşid'den rivayet etmekle bu e mutabihat eyledi. Abdülazar İbni Heman kendi rivayetinde Taksim olunmayan her malda diye söyledi ve keza bu hadisi Abdurrahman İbni i̇shak Ez Zuhri'den olmak üzere rivayet etmiştir. 98 Bir kimse başka biri için onun izni olmadan bir şey satın aldığında o şahıs buna rıza gösterir kabul ederse bu fuzuli Alış cahit olur mu Babı? Bize İblis Yürek'i haber verip şöyle dedi. Bana Musa İbni Ukbe nafiden o da İblis Ömer radıyallahu anh'tan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi sefere çıktılar. Yürürken yağmura tutuldular. Dağdaki bir mağaraya girdiler. Bunlar oradayken bir taş düşüp mağaranın kapısının üzerine kapandı bunlar birbirine hayatınızda işlediğiniz en hayırlı işi söyleyerek Allah'a dua ediniz. Demek ki Allah kapıyı açar dediler. Bunlardan birisi ya Allah, bilirsin ki benim yaşlı ihtiyar annemle babam vardı. Ben her gün koyunlarıma meraya çıkar, onları otlatır. Sonra gelip sağdım. Sütü evvela anama babama verirdim de onlar içerdi. Sonra sırasıyla çocuklara, akrabalara ve kadınıma içilirdim. Yalnız gecelerden bir gece bir mania sebebiyle geç kalmıştım. Geldiğimde ana babamı uyumuşlar buldum. Onları uyandırmak istemedim. Ayak ucunda da çocuklar mütemadiyen ağlıyorlardı. Fakat ben onlardan evre çocuklara içilmeyi doğru bulmuyordum. İşte o gece onlar uyuyarak ben başlarında bekleyerek sabahladık. Ya Allah sen Pek iyi bilirsin ki ben ana babam üzerinde yalnız senin rızanı kazanmak için bu işi yaptım. Bunun için şu kapıyı biraz bir parça arada da oradan gökyüzümü görelim diye dua etti. Bunun üzerine taş oradan birazcık açıldı. Bundan, Bunlardan bir diğeri şöyle dedi. Ya Allah sen yakının bilirsin ki ben amcamın kızlarından birini bir erkeğin kadınları sevmesinin en, en hararetlisiyle severdim. Ben ona sevgi açıkladıkça o bana, sen bu kıza 100 vermedikçe bu kızdan bir şeye nail olamazsın derdi. Ben de bu parayı kazanmak için çalıştım. Nihayet parayı biriktirip amcamın kızına getirdim. Emel'e nail olmak için hiçbir mani kalmayıp onun iki ayağı arasına oturduğumda kız bana Allah'tan kork. Yaratıcı kudretin koyduğu mühürü bozma. O bekaret mühürü yalnız hak yoluyla nikahla açılır dedi. Ben bu söz akabinde kalktım ve kızı bıraktım. Ey Rabbim sen pek iyi bilirsin ki ben kızdan bu çekinmemi senin rızdanı kazanmak için yaptım. Binaenaleyh bizden bu kapıyı, kayayı aç. Kapı onlardan üçte iki miktarında açıldı. Üçüncü kişi de şöyle dedi. Ya Allah muhakkak sen bilmektesin ki. Ben ölçek darı ile bir işçi tutmuştum. Bir ölçek darı ile bir işçi tutmuştum. Ben ona iş sonunda ücretini verdim. Fakat o bu ücretini almaktan çekindi. Bırakıp gitti. Ben mevsiminde bu darıyı ektim. Nihayet masulü ile bir sığır, bir de çoban satın aldım. Bir müddet sonra bu işçi geldi ve bana Ey Allah'ın kulu haydi benim hakkımı bana ver dedi. Ben ona şu sığınlara, çobanına git çünkü onlar hep senindir. Onları al dedim. O zat benimle alay mı ediyorsun dedi. Ben hayır, seninle alay etmiyorum. Bunlar hakikaten senindir dedim. Git Gidip bunları alıp götürdü. Ya Allah sen şüphesiz biliyorsun ki ben bu malı o işçiye senin rızanı kazanmak için verdim. Bizden bu kayayı aç diye dua etti. Akabinde mağaranın kapısı onlara açıldı. Bu üç kişi de mağaradan çıktılar. 99 Müşriklerle ve harp ehli olanlarla alışveriş etmek babı. Ebu Bekir'in Bekir oğlu Abdülrahman radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz bir seferde peygamberin maiyetindeydik. Sonra başının saçları çok uzamış uzun boylu bir müşrik kişi bir koyun sürüsüyle onları severek geldi. Peygamber o müşriğe koyunları satıyor musun, yoksa atiye yahut hediye olarak mı getirdin diye sordu. O çoban hayır atiye yahut hediye değildir fakat satılıktır diye cevap verdi. Akabinde peygamber on bir koyun satın aldı. Yüz. Müslümanın harbi olan kimseden köle satın alması, harbinin hibesi ve azap etmesi babı. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'a Malik'in ile hürriyetini satın alma mukavvesi yap buyurmuştur. Halbuki Serman bir harp, harp esiri değil hür kimseydi. Medine'ye gelirken yol arkadaşları Sermana esir diye zulmedip kaptmışlardı. Ambar, Suheib ve biraz da esir yapılmışlardı. Yine Allah da şöyle buyuruyor: Allah rızık hususunda kiminizden, kiminizden üstün kıldı? O üstün kılınanlar, Onda hepsi beraber olmak üzere rızıklarının elleri altındakilere verici değillerdir. O halde bunlar Allah'ın nimetini bilerek inkar mı ediyorlar? Nal suresi 71. ayet. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İbrahim peygamber sade ile sefere gitti. Onun da bir şehre girdi. Orada meliklerden bir melik yahut capparlardan bir cappar hükümdar vardı. Bu zalim hükümdara İbrahim kadınların en güzelinden olan bir kadınla bu şehre girdi denildi. Hükümdar ya İbrahim beraberindeki kadın kimdir diye haber gönderdi. İbrahim dinde kardeşimdir diye cevap verdi. Sonra İbrahim dönüp Saren'in yanına geldi ve sakın benim sözümü yalan çıkarma. Ben onlara senin benim kız kardeşim olduğunu haber verdim. Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde bizim inandığımız esaslara Benden ve senden başka iman eden hiçbir kişi yoktur. Ve akabinde İbrahim Sare'yi hıkımlara gönderdi. Sare varınca Melik Sare'ye doğru kalktı. Sare hemen abdest aldı ve namaza durdu. Namazın mütakip ya Allah ben sana senin Resuluna iman ettimse ve ben sözcüğümü zevcimden başkasına ebedi muhafaza eyledimse şu kafiri benim üzerime musallat etme diye dua etti. Adamın nefesi derhal boğuldu. Horlamaya hatta ayarını yere vurup depremmeye başladı. Hadisin rabisi El araç şöyle dedi. Ebu Senem'e İbni Abdurrahman'ın Ebu Züreyre'nin şöyle dediğini söyledi. Sare Ya Allah bu herif ölürse bunu bu kadın öldürdü denilir. Bunun üzerine o zalim sarasından sarıverildi. Sonra hükümdar Sare'yi İkinci defa Tanrı'da kalkıştı. O derhal kalkıp abdest alarak namaza durdu ve Ya Allah ben sana senin Resuluna iman ettimse namusumuz, zevcim, müstesna olmak üzere herkese karşı iyice korudumsa şu kafiri benim üzerime musallat etme diye dua ediyordu. Adamın derhal nefesi tıkandı horlamaya hatta ayağıyla yere vurup depremmeye başladı. Abdurrahman şöyle dedi. Ebu Selem'e şöyle dedi, Ebu Hurey de şöyle dedi Sade Ya Allah eğer bu adam ölürse bunu bu kadın öldürür denilir bunun üzerine adam sarısından ikinci defa yahut üçüncü defa da verildi. bunun üzerine o melik kendi adamlarına vallahi siz bana insan değil muhakkak bir şeytan göndermişsiniz siz bu kadını İbrahim'e geri gönderiniz Hacer'i de Sare'ye hediye veriniz dedi bir takiben İbrahim Peygamber'e dönük geldi ve ona vakayı anlatıp anladım mı? Allah çafirin zemin etti ve bir cevheriyi de bana hizmeti verdi dedi. Ayşe radıyallahu an şöyle demiştir. Sa'd ibn Ebu Vakkat ile Abd ibn Zem'a bir oğlan sözü hakkında davalaştılar. Sa'd, Ya Resulallah bu çocuk erkek kardeşim Utbe'nin oğludur. O bu çocuğun kendi oğlu olduğunu bana ahit verdi. Çocuğun utbeye benzeyişine bak dedi. İbn-i da, Ya Resulallah bu çocuk benim kardeşimdir. Babamın düşeyi üzerinde babamın cariyesinden doğmuştur dedi. Resulullah sallallahu sellem, çocuğun simasındaki benzeyişe baktı ve çocuğun utbeye açık surette benzeyişini gördü. Akabinde ya Abd bu çocuk senin kardeşindesin. Çocuk döşeğindir. Zina ediciye de mahrumiyet vardır. Ya sevde bint zemah. Sen de net ve ihtiyat olarak bundan sonra bu çocuktan yani Abdurrahman'dan terdelen buyurdu. Artık sevde bu Abdurrahman'a hiç bakmadı. Abdurrahman İbni Alf radiyallahu anh Suheyb bin El-Rumi'ye hitaben Allah'tan kork. Kendi babandan başkasına mezhep iddia etmedi. Dedi. Suheyb de ona benim şöyle şöyle şeylerim olsa ve benim babamdan başkasına hep iddia ettiğimi etmekliğim beni sevindirmez. Lakin ben babamı ve soyumu bilen küçük bir çocuk iken romanlar tarafından çalındım, dedi. Hakim İbn-i Hazm radiyallahu anh haberi verip şöyle demiştir. Ya Resulallah, bir takım işlere ne dersin? Ben cahiliye devrinde sana sadaka, köleyi hürriyete kavuşturmak Kısımlarla iddivenmek nevinden bir takım işlerle ibadet etmeye çalışırdım. O işlerde benim lehime bir ücret ve sevap var mıdır diye sordum. Resulullah sen mağazada kazanmış olduğun hayırlarla yahut hayırların üzerinde yükselerek Müslüman oldun buyurdu. 101. Tabaklamalarından önce meyke denirlerini satmak sahip olur mu olmaz mı babın? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş bir koyunun yanından geçti de bunun derisiyle faydalan saydınız ya buyurdu. Sahabiler bu koyun kendiliğinden ölmüştür dediler. Ölü hayvanın ancak etini yemek haram oldu buyurdu Resulullah. 102 Domuzu öldürmek meşru mudur babı ve Cabir İbni Abdullah radıyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem domuzu satmayı haram kıldı demiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mefsin olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak Meryem'in oğlu İsa'nın sizin içinizde adil bir hakim olarak ilmesi, Hristiyanların o hatını kırması, domuzu öldürmesi, cizye vergisini indirmesi, malın hiçbir kişiden kabul edilmeyecek kadar çoğalıp taşması vaki olacaktır. 103. Bab Buradan ölmüş hayvanın iç yağı eritilmez. Ondan çıkarılan yağ satılmaz. Bu hadis Cabir radıyallahu anh peygamberden rivayet etmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle diyordu. Ömer İbn Hattab falan kimsenin şarap sattığı haberi ulaştı. Bunun üzerine Ömer Allah o falan kimseyi öldürsün. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Yahudilerinin canlarını alsın. Onlara iç haram kılınır da onlar yağları eritler ve sattılar buyurduğunu bilmedi mi? dedi. Ebu Hüleyi radiyallahu şöyle demiştir. Resulet Aleyhi şöyle buyurdu. Allah Yahudileri lanet etsin. Onlar iç yerler, haram kılındı da onlar bu yağları sattılar ve bedellerini yediler. Ebu Abdullah el-Buhadi katelahumullahu Allah onlara lanet etsin demektir. Çünkü katilen harrasun kah kahrolsunu koyu yalancılar. Zariyat 10. ayetteki manadadır. 10 104. Kendisinde ruh bulunmuyor. cansız varlıkların resimlerinin satılması ve resim edinmek, yapmak, satmaktan mektup sayılan şeyler babı. Said i̇bn Ebu Hasan şöyle dedi: Ben İbn Abbas'ın yanındaydım. Orada olay bir kimse geldi. Yani İbn ya İbn Abbas ben öyle bir insanın ki benim maişetim ancak elimin sanatından ibarettir. Ben şu resimleri yaparım. Bunların gelirleriyle geçinirim dedi. İbn Abbas: Ben sana başka değil yalnız Resulullah'tan işittiğim bir hadisi söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu: her kim bir suret yaparsa şüphesiz Allah o kimseyi yaptığı sureti sureti can üfleyinceye kadar azap edecektir. Halbuki sureti resmeden o kişi yaptığı sureti ebedi ruh üfleyip veremeyecektir. İbn Abbas'ın bu cevabı üzerine ressam kişi şiddetli bir kışırtı ile har, har soludu, benzi sarardı. İbn Abbas ona acıyarak vahik sana yazıklar oldu. Sanatını muhakkak işlemek zaruretinde isen sana ağaç ve kendisinde ruh olmayan her şeyi tasvir etmeni tavsiye ederim dedi. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki sahih iknu Ebu Arba bu tek hadisi en nadir İbni Emes'ten işitmiştir. 105 Şarapla ticaret yapmanın haram kılınması babı. Ca'd bin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şarap satmayı haram kıldı demiştir. Ayşe radiyallahu anh, El-Bakara suresinin son ayetleri ki riba ayetlerinden surenin sonuna kadar devam eden 275-286'ya kadar olan ayetler indiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktı da şarap hususunda, şarap hususunda ticaret yapmayı haram kılındı buyurdu. 106. Hür bir insanı bilerek köle diye satan kimsenin günahı babı. Ebu Hureyre Allah anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki kıyamet gününde ben onların hasmıyım. Biri şu kimse ki benim adıma yemin edip ahd eder de sonra ahdini bozar. İkincisi hür bir insanı köle diye satar da onun parasını yer. Üçüncüsü şu kimse ki bir işçiyi ücretle tutar, onu çalıştırıp işi tam yaptırır da onun ücretini vermez. 107. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin Medine'den sürgün ettiği zaman onlara arazilerini ve gübrelerini satmalarını emretmiştir babı. Yahudilerin bu surluşu hakkında Said el-Nakbori'nin Ebu Hureyre'de rivayet ettiği hadis vardır. 108. Köleyi, köle ile hayvanı hayvan ile veresiye olarak satmanız hükmü babı. i̇bn Ömer sahabinin muhafızasında bulunan, sahabinin Rebeze'den müşteriye teslim edeceği bir binek devesini dört bayır yani deve karşılığında satın aldı. İbn Abbas da bir deve bazen iki deveden daha hayırlı olur demiştir. Rafi İbn Hadiç de iki deve karşılığında bir deve satın aldı da satan adam o iki devenin birini hemen verdi ve diğerini sana inşallah yarın geciktirmeden kolaylıkla getiririm dedi. Sayyid İbn Musayyip hayvanlar hususunda riba yoktur. Deve iki deve ile, koyun iki koyun ile olarak satılabilir demiştir. İbn de bir devenin iki deve ile bereci olarak veya bir dirhem bir dirhemle satılmasında beyiz yoktur demiştir. Eniş İbn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir: Hayber esirlerinin içinde Safiye binti Huya ikni Ahtap vardı. Zuhye el-Kelbi'nin mülkiyetine geçti, sonra peygambere geçti demiştir. 109. Köle satışı babı. El-Zuhri şöyle dedi, bana Abdullah İbni Muhayrid haber verdi. O da Ebu Said el-Hudri'den haber vermiştir. Ebu Said peygamberin yanında otururken Ya Resulallah, biz bir takım kadın esirlere nail oluyoruz ve onlara cinsi yaklaşma yapıyoruz. Fakat biz bu eski kadınları satıp paralara sahip olmayı istiyoruz. Bunun için azet hususunda nasıl düşünüyorsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler hakikaten bunu yapıyor musunuz? Azı yapmamanız yapmanız yapmamanız üzerine vacip değildir. Çünkü muhakkak ki Allah'ın dünyaya çıkmasını yazmış olduğu her bir hayat sahibi insan muhakkak meydana çıkacaktır buyurdu. 110. Müdebber, yani hürriyete kavuşması, efendisinin ölümüne bağlanmış olan kölenin satılması babı. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hürriyete kavuşturulması, efendisinin ölümüne bağlanmış olan müdebber köleyi sattı demiştir. Amr İbni Diler, Cabir, Cabir İbni Abdullah'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hürriyeti Efendisi'nin ölümüne bağlanmış olan müdebber köleyi tatlı derken işitmiştir. Zeyd bin i Halid ve Ebu Hureyre radiyallahu anh ikisi haber verdiler ki kendileri Resulullah'tan işitmişlerdir. Resulullah'a Resulullah muhsan kılınmış haldeyken zina yapmayı adet eden cariyenin hükmünden sorulmuştur. Resulullah... O cariyeye değnek cezası uygulayın. Sonra yine zana, zina ederse yine değnekleme cezası uygulayın. Sonra 3. yahut 4. keresinde onu satınız buyurdu. Ebû Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Sizden biriniz dişi kölesi zina ettiğinde akabinde zinası yine gebelik veya ikrar ve meydana çıktığında Efendisi onu zürrenin cezasının yarısı olan had cezası olmak üzere değnekle kamçılasın. Ve onu değneklemeden sonra zinayı başına kalkmasın. Sonra üçüncü defa zina eder ve cinası denirle meydana çıkarsa artık Efendisi onun kıldan bir ip karşılığında bile olsa kıldan bir ip karşılığında bile olsa satsın. 111. Bab Şahıs satın aldığı cariyeye rahmini temizlemeden önce cariye ile yolculuk eder mi? Hasan el-Basri, sakın cariyeyi şahsın cariyeyi öpmesini yahut fercin belisinde olmak üzere cariyeye ile mübaşeret etmesinde bir beyisi yani günah görmemiştir. İbn Ömer radıyallahu anh cuma onun cariyeye hibe edirdi yahut satıldı yahut hürriyete kavuşturulduğu, kavuştuğu zaman hayızlanma sureti rahmini temiz kılsın. Bakire olan kıza rahim temizlendirilmesi yaptırılmaz demiştir. Ata İbni Ebi Rebah da erkeğin başkasından hamile bulunan cariyesinden Fercin verisinde olmak üzere nasip kalmasında beyt yoktur demiştir. Yüce Allah'ta ki onlar hızlarını koruyanlardır. Şu var ki zevcelerine yahut sağ malik olduklarına karşı olan durumlar müstesnadır. Çünkü onlar bu takdirde kınanmış değillerdir. El-Mü'minun 5-6. ayetlerde duyurulmuştur. İbn Malik radıyallahu Allah'ın şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haydar'a e geldi. Nihayet o Allah'ın Kamus denilen kaleyi açtığı zaman kendisine Hüey İbni Ahtab'ın kızı Safiye'nin güzelliği zikri Safiye yeni evlenmiş bir gelin ikinin Safiye'nin kocası öldürülmüş idi. Resulullah kanimetten pay olarak Safiye'yi kendisi için seçip aldı. Safiye ile yola çıktı. Nihayet bizler Medine yakınlarında Seddur Ravha denilen yere ulaştık. Safiye işte orada hayzından temizlenip halal oldu ve peygamber Safiye ile evlendi. Sonra peygamber tabaklanmış ve yere yayılan küçük bir deri üzerine hurma, yağ, keş, karışığı, hayz bir yemek yapıp hazırlattı. Sonra Resulullah nikahı şöhretlendirmek için ben Enes'e etrafındaki insanlara bildirip ilan et buyurdu. İşte bu hurma, yağ ve yoğurt kurusu karışığı Resulullah'ın Safiye üzerine yaptığı düğün aşı oldu. Sonra Medine'ye doğru yola çıktık. Emes dedi ki, ben Resulullah'ı gördüm ki bir abayı binek devesinin hürgücü üzerinde kendi arka tarafına Safiye için doluyor. Sonra devesinin yanına oturuyor. Akabinde dizini koyuyor. Bu sırada Safiye de kendi ayağını Peygamber'in dizi üzerine koyarak deveye biniyordu. 113. Meytenin ve putların satılmasının haramlığının beyanı babı. Bize Leys İbni Sa'd, Yezid İbni Ebi Habib'den, o da Ata İbni Ebi Rabah'den, o da Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh'dan tahsis etti ki, Cabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fetih sonetinde Mekke'deyken şöyle buyururken işitmiştir. Şüphesiz Allah ve Rasulü şarabın, meytenin, domuzun Sanemlerin satışını haram kıldı buyurdu. Resulullah'a ya Resulullah muğdar olan hayvanların iç yağları hakkında ne dersiniz? Muğdar olan hayvanların iç yağları ile gemiler cilalanır, deriler yağlanır. Onunla insanlar mum yapıp ışıklanır diye soruldu. Resulullah hayır, muğdar yağ satmayınız. Bu satış haramdır buyurdu. Bundan sonra Resulullah bu satış haramdır sözünü söylediği zaman Allah Yahudilere lanet etsin. Allah muhtar ölen hayvanların iç yağlarını haram kıldığı zaman onlar bu yağı eritip güzelleştirdiler. Sonra onu sattılar da parasını yediler buyurdu. Ebu Asım şöyle dedi, bize Abdülhamid tahtı edip şöyle dedi, bize Yezid ibni Ebi Habib tahtı edip şöyle dedi, bana Ata ibni Ebi Rebah Cabir'in bu hadisini yazıp Mekke'den gönderdiği mektubunda ben cevabiden işittim, o da peygamberden dedi. 113. Köpek bedelinin hükmü babı. Ebu Masud, Ukbe i̇bn Amr'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpek ahasından, zina kazancından, kahinlik ücretinden nehyetti. Ebu Cuhayfe'nin oğlu al, haber verip şöyle demişti. Ben babam Ebu Cuhayfe'nin kan alma tedavisi yapan bir köle satın aldığını gördüm. Ebu Cuhayfe emretti de bunun aletleri kırıldı. Ben babama bu kan alma aletlerinin kırılma sebebini sordum. Babam Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kan alma bedelinden, köpek bedelinden, kadın kölenin haram olan kazancından nehyetti ve Yine Resulullah dövme yaptırana, riba yiyeceğe, riba kazandığı yediricisine lahmet etti, suret yapan mutsal bir kişiye de lahmet etti dedi.